Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gülefem dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi bir öykümüzle programımıza başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Ada. Genç balıkçı küçük bir adanın yanından geçerken karşılaştığı manzara karşısında büyülenmiş gibiydi. O ana kadar rüyalarında bile görmediği güzellikteki bir genç kız rüzgarda savrulan kömür karası saçlarını deniz kabuklarından yaptığı bir bağcıkla zapt etmeye çalışıyor. Bu arada da duygu yüklü bir şarkı söylüyordu. Hafif bir meltemle balıkçının kulağına ulaşan büyüleyici nameler delikanlının bir anda aşık olmasına yetmişti. Balıkçı eğer elinden gelse o küçük adaya çıkmakta tereddüt etmeyecek ve bir ömür boyu sefalet çekeceğini bilse bile hayatını en azından o kızın teneffüs ettiği havayı soluklayarak geçirecekti. Ama son günlerini yaşamakta olan annesi yüzünden av sonunda alacağı paradan vazgeçemezdi. Genç adam Kalbini o adada bırakarak köyüne döndü. Balıkçı birbirini kovalayan yıllara rağmen genç kızı unutmadı. Annesinin ölmeden önce gösterdiği kızlardan hiçbir tanesi o adadaki bir tanesinin yerini tutamıyordu. Delikanlı sonunda hayalleriyle yetinmeye karar vererek evlenmekten vazgeçti. Balıkçı, Aradan geçen 20 yıl içinde iyice olgunlaşmış ve kendi gemisini alabilecek güce erişmişti. Sonunda biraz borçlanıp bunu başardı. Satın aldığı teknenin okyanusu bile aşabileceği söylendiğinde adamın aklına gelen ilk şey sevgilisini bir kere daha görmek oldu. Balıkçı hazırlıklarını tamamlayıp denize açıldığında Genç kızın şarkısını söylemekteydi. Esasında mırıldandığı melodinin o dünya güzelinin ağzından çıkan namelerle bir alakası olmadığını çok iyi biliyordu. Ama yıllar yılı tekrarladığı şarkısının o kızı hatırlatması yeterliydi. Bir hafta süren yolculuktan sonra ada göründüğünde adamın kalbi ilk günkü gibi çarpmaya başlamıştı. Balıkçının gözleri artık eskisi gibi keskin sayılmazdı. Bu yüzden de genç kızı gölgeleyen kalın gövdeli palmiye ağacını seçebilmek için gemisini adaya iyice yanaştırdı. Evet evet aradığı ağaç işte oradaydı. Adam bir esintiyle nemlenen gözlüğünü kolunun tersiyle sildiğinde iliklerine kadar ürperdi. Çeyrek asırdır Rüyalarını süsleyen sevgilisi yine aynı yerdeydi ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş vaziyette kestane rengine dönüşen saçlarını tarayarak her zamanki şarkısını söylüyordu. Balıkçı çok az bir kısmın hatırladığı melodiyi hafızasına yerleştirmek için ard arda tekrarlar yaparken gemisini rıhtıma yanaştırıp o kızla konuşmayı düşündü. Yüreğini kavuran büyük aşkını anlattığında kızın da onu seveceğinden emindi. Sevgilisini alıp köyüne götürür, hatta o gelmese bile kendi kalırdı. İyi ama hiç tanımadığı bu yabancı sularda nasıl avlanır ve gemisinin kalan borcunu nasıl öderdi? Adam beynini uyuşturan duygularla saatlerce boğuştu ve sonunda tayfaların isteklerini bahane edip geriye döndü. Fakat sevgisinin karşılıksız kalma ihtimali onu kahrediyordu. Ama kim bilir belki kız da kendisini görmüş ve daha ilk andan itibaren ona tutulmuştu. Ya da o küçücük adada yaşamaktan sıkılmış olarak kurtarıcı prensini bekliyordu. Balıkçı daha sonraki yıllarda borcunu ödeyip bir gemi daha aldı ve tayfalarına karşı gösterdiği babacan tavırlarla herkesin gönlünü fethetti. Ama gönlünü çalan güzeli bir türlü unutamıyordu. Aynaya baktığında her gün bir yenisini fark ettiği kırışıklıklar bile ona sevgilisinin bulunduğu adayı döven dalgaları hatırlatıyordu. Adam yeni bir hayatı özlediğinde balıkçılığı bıraktı. Zaten av diye bir şey kalmamış ve denizin insanın ciğerlerini işleyen poyrazı bir türlü dinmek bilmeyen öksürüğünü iyice azdırmıştı. Sonunda doktor tavsiyesine uyarak sıcak bir ülkeye yerleşmeye karar verdi. Ve bu seyahat içinde balık kokmuyor dedikleri modern bir yolcu gemisini seçti. Yaşlı adam sadece bir valiz eşya ile bindiği geminin en lüks kamerasına yerleşti. Balıkçı teknelerinin satışından elde ettiği para onu her gittiği yerde krallar gibi yaşatabilirdi. Adam kendi yaşıtlarının turistik gemideki eğlencelerine hiç katılmıyor ve deniz manzarasına doymuş olduğu için dışarıyı kamerasının küçük penceresinden seyretmeyi tercih ediyordu İhtiyar adam bir sabah geminin durduğunu fark ederek dışarıya baktığında bir çığlık attı yarım asırdan bu yana hasretini çektiği o küçük ada elini uzatınca sanki tutabileceği bir mesafede duruyordu Önce uzak gözlüğünü sonra da yeni aldığı dürbünü deneyerek o büyük ağacı aradı. Evet evet işte tam oradaydı. Ve aman Allah'ım altında da dünya güzeli sevgilisi vardı. Adam titrek elleriyle kamerasının küçük penceresini açtığında ada tarafından esen bahar kokulu bir esinti ile birlikte yıllardır aşina olduğu şarkıyı duydu. Dürbünü aceleyle ayarlayıp sevgilisine yönelttiğinde yüreği yerinden çıkacak gibi oldu. Altın sarısına dönüşen saçlarından başka genç kızda hiçbir değişme yoktu. Yaşlı adam ceketini bile almadan kamerasından ayrıldı ve gemideki turistleri adaya götüren küçük teknelerden birine binerek karaya çıktı. Genç kızı gördüğü yer, Adanın sarp kayalıklarla kaplı olan ucuydu ve bulunduğu ağacın altında ondan başka kimse yoktu. İhtiyar adam nefes nefese kıza doğru yürüdü. Artık o vefalı sevgilisini götürmeye ve yanından ayırmamaya kararlıydı. Genç kız adamın ayak seslerini duyup şarkısını kestiğinde yaşlı adam sizi yarım asır öncesinde görmüştüm diye kekeledi ve 20 yıl kadar önce bir kere daha Yine buradaydınız ve aynı şarkıyı mırıldanıyordunuz. Siyah saçlarınız gitgide açılıp altın sarısına dönmüş ama beni aşık eden güzelliğiniz hiç bozulmamış. Genç kız şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra siyah saçlı kız ha? dedi. Kendisi kestane rengi saçlara sahip olan kızıyla birlikte şu tepede yatıyor. Ben onun torunuyum ve ondan öğrendiğim şarkıyı söylüyorum. Yaşlı adam yıkılacak gibi olmasına rağmen son bir gayretle kızın gösterdiği tepeye yöneldi. Kır çiçekleriyle çevrelenmiş iki mezarın birinde deniz kabuklarından yapılmış bir saç bağı asılıydı. Adanın sığ sularına demirleyen turistik gemi yolcuların dönmesi için ardarda iki kazlarda bulunurken yaşlı adam bulunduğu yere yığılıp kaldı. Geminin genç kaptanı İhtiyar adamın dönmediğini öğrenmişti. Ama onu aramak için hiç vakitleri yoktu. Elindeki dürbünüyle adaya bakınırken bir ağaç altında şarkı söyleyerek altın rengi saçlarını tarayan o kızı gördü. Aman ya Rabbi! Yıllar boyu aradığı kızı bulmuştu. Kaptan günün birinde o adaya mutlaka dönecek ve bir anda aşık olduğu sevgilisini oradan kurtaracaktı. Kıymetli belki uzun bir öykü oldu ama anlatılmak istenen meseleleri bilmem anlayabildiniz mi? Burada belki de bir yönüyle şu dünya hayatının geçiciliği, faniliği insan ne kadar dünyanın peşine koşarsa koşsun, ne kadar dünyayı isterse istesin bu dünyanın insana yar olamayacağı, olmayacağı Esasen kalbin sadece o bitmeyen, sönmeyen, ölmeyen, fani olmayan bir bakiye teveccüh ettiği ve siz ne kadar kazanırsanız kazanın, ne kadar mal mülk sahibi olursanız olun, netice itibariyle belki ölüm denen bir son veya bir başlangıca mutlaka ama mutlaka muhatap olacağınızı ve dolayısıyla madem ölüm öldürülmüyor diyor Üstad Hazretleri, madem kabir kapısı kapanmıyor, o zaman bizler o ölüm denen yolculuğa, o ebedi yolculuğa o kabir kapısına girmeden hazırlıklı olarak girmemiz ve o yolun başındaki kabir kapısından geçmeden öte tarafa götürebileceklerimizi Yanımıza almamız iktiza etmez mi kıymetli dinleyiciler? Çünkü o kabir kapısı açılıp da biz o kapıya girdiğimiz zaman o kapı kapanıyor bir daha açılmıyor. Yani geriye dönüşü yok o kabir kapısının. Tekrar kabirden dünyaya geliş yok. O zaman bizler o kabir kapısı açılmadan, o ebedi yolculuğa başlamadan, o geriye dönüşü olmayan o yola girmeden... Öte tarafa götürebileceğimiz şeyleri götürebildiğimiz kadar yanımıza almamız iktiza etmez mi? İşte buradaki ne mallar, ne mülkler, ne makamlar, ne servetler, ne şanlar, ne şöhretler, ne güzellikler, ne güçler, ne kuvvetler bize öte tarafta fayda vermeyecek. Orada bize yardımcı olacak şey sadece ve sadece Allah rızası için yapılan ameller hizmetler, faaliyetler ve onun rızasına götürecek yollar işte hatırlarsınız o gemiyi yaşlı adamı bırakan ve o yaşlı adamı adaya getiren gemiyi kullanan kaptan da aynı şeye takılmış durumda o da onun torununa takılmış durumda yani her insan için aynı şeyi mevzubahis esasında Dünya ve dünyanın Cazibedar güzellikleri Daima insanı peşinden Koşturmak istiyor Fakat dünya öyle bir şey ki Bizler ve sizler Ve bütün insanlar Ne kadar dünyanın Peşinden giderlerse gitsinler Gidersek gidelim Onun peşinden koşturursak Koşturalım Bir türlü yakalayamayız dünyayı Ama Ama Hani bir futbolcunun bir futbol topuna tekmeyi vurduğu gibi Dünyaya tekmeyi vursanız Ve siz dünya istikametine değil Ahiret istikametine gitme yolunda olsanız Bu sefer dünya sizin peşinize koşacak Niçin? Çünkü size kendini kabul ettirmek için Niçin? Çünkü sizi ahiret yolundan Ebedi alemden alıkoymak için Ama siz dünyanın peşinde koşarken, biz dünyanın peşinde koşarken zaten başka bir şey üzüm yok ki. Biz zaten onun peşinden koşmaya başlamışız. Hani şeytan bir gün bir caminin çıkışında kapıda bekleyiverir. O arada namaz kılmayan veya namaza gitmeyen bir adam da caminin kapısında duran adamı merak eder. Hayırdır ahbap der, hayırdır arkadaş Hayırdır falan kes. Sen niçin bekliyorsun ve kimsindir? Biraz hali de garip gelince kendisine, o zaman der ki ben şeytanım der. Niçin bekliyorsun burada? Namazdan çıkanlara bir gem takacağım der. Ne gemi diye söyleyince gem gemi değil dikkat edin. Namazdan çıkanlara öyle bir gem takacağım ki onu öbürünün aleyhinde konuşturacağım, onu öbürünün aleyhinde kıybet ettireceğim falan filan peki der niçin namazdakiler bana gem takmayacak mısın veya benimle ilgilenmiyor musun deyince sana gem takmaya lüzum yok ki zaten sen benim emrim gereği yaşıyorsun zaten sen benim oyuncağım olmuşsun veya sen benim emirlerimle yaşar hale gelmişsin senin zaten bu halin bile benim istek ve emirlerim doğrultusunda bir hal onun için sana gem takmaya lüzum yok ki der şimdi bu noktadan bizler aynı şekilde şu dünya hayatında dört el değil on dört elle de sarılsak bu dünya vefasız bir sevgili gibi bizi bırakıp gidecek hani ilahilerde bile diyor ya dünya bir değirmen döner bütün mahluk ona biner yağı bitmiş kandil söner sönmemeye çaren mi var Evet, işte bugün yine ter taze bir sohbet var, ta ötelerden. Bir soru var kıymetli dinleyiciler, İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında, hakaiki imaniyeden bir meselenin inkişafını binlerce ezvak, mevacit ve keramata tercih ederim diyor. Bu sözü nasıl anlamalıyız? <gülüyor> Tabi soruyu iyi anlarsak cevapta öğrenilmesi gereken hususları da daha iyi öğrenmiş. Cevabı iyi anlamış oluruz. Ben soruyu bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyicilerim. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında Hakik imaniyeden yani iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafını binlerce ezvak yani binlerce zevk, manevi, haz, manevi mevacit ve keramata tercih ederim diyor bu sözü nasıl anlamalıyız? El cevap. Bildiğiniz gibi ezvak zevk kelimesinin çoğuludur. Lezzetler, tatlar, manevi hazlar manasını gelmektedir. Mevacit ise kalbe gelen zevkler, manevi coşkunluklar ve insanın kendinden geçip nefsini unutacak kadar ilahi aşkla dolması hali demektir. Evet kıymetli dinleyiciler bu ezvak ve mevacidin manasını bir daha ifade ediyorum. Çünkü bunları iyi anlamamız lazım ki sonrasında gelecek hususları iyi anlayabilirsiniz, anlayabilelim. Bildiğiniz gibi ezvak zevk kelimesinin çoğuludur, lezzetler, tatlar, manevi hazlar manasına gelmektedir. Mevacit ise kalbe gelen zevkler, manevi coşkunluklar ve insanın kendinden geçip nefsini unutacak kadar ilahi aşkla dolması hali demektir. Tasavvuf ıslahı olarak ele alırsak, mevacit bir kulun evradü eskara devam ederek, Cenabı Hak'la münasebetini derinleştirmesi sayesinde, metafizik gerileme geçmesinin ve sürekli değişik varitlere mazhar olmasının ünvanıdır. Keramete gelince o, Allah'ın halk etmesiyle hak dostlarında görülen fevkalade hal, söz, davranış, nazar, teveccüh ve tesir demektir. Diğer bir ifade ile keramet Allah'ı seven, ona itaat eden ve onun tarafından da sevilen veli kullara bahşedilmiş ekstra bir ikram ve Cenabı Hakk'ın özel teveccühünden ibaret bir harikadır. Harikulade halleri 3 kategoride değerlendirmek mümkündür. Peygamberlik davasıyla alakalı fevkalade hallere mucize, teskiyeyi nefis ve tasviyeyi kalbe muvaffak olmuş bir velinin olağanüstü hallerine keramet denile gelmiştir. Evet. Peygamberlik davasıyla alakalı fevkalade hallere mucize, tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalbe muvaffak olmuş bir velinin olağanüstü hallerine keramet denile gelmiştir. Bunlardan başka bir de istidraç vardır ki o da fasık ve facir kimselerin eliyle ortaya konan ve onlar için Allah'ın bir mekri, başkaları için de bir imtihan olan, iman ve salih amele iktiran etmeyen, harika bir hal, söz ve tavırdır. Evet. Yani istidraç, kerametten ve mucizeden çok farklı, kıymetli dinleyiciler, Allah'ın bir insanı, daha çok azabına düçar etmesi, daha çok kendisinden uzaklaştırması için, o insana verdiği, Değişik haller. Bu mucizeden ve e, kerametten çok farklı dikkat ederseniz. evet. İnsan bazen Allah nezdinde kabul gören bir imana sahip olmadan da bazı zevk ve vecd halleri yaşayabilir. Mesela bir insan kendisini mistisizme vererek çok ciddi bir ruhani zevke erebilir. Yoga ile her şeyi tülpembe göreceği bir havaya girebilir. Vaka bunlar da bir uyuşturucu gibidir. Bunlar sayesinde insan problem ve sıkıntılarını muhakkaten unutur, geçici bir tatmine ulaşır. O halin tesiri geçip de tekrar gerçek hayata, problem ve sıkıntıların arasına dönünce, yeniden o türlü şeylere sığınma ihtiyacı duyar. Ve bir kere daha yogaya Meditasyona bir kısım mistik ritüellere yönelir. Yeniden translar yaşar. Fevkalade duygular tadar. Harikuladeden bazı şeyler hisseder. Bilmem ki bütün bunlar birer mazhariyet midir? Yoksa maruziyet mi? Başa gelen bir musibet midir? Yoksa bir mevhibe mi? Her neyse. Ve Allah'ın ne türlü bir imtihanıysa. ...bunlar dine bağlı olmadan da gerçekleşebilir. Evet, her ne ise ve Allah'ın ne türlü bir imtihanıysa... ...bunlar dine bağlı olmadan da gerçekleşebilir. Mesela, son günlerde adı sıkça duyulan kabala bu türlü şeylerle doludur. Kabalistler hep böyle tatmin arayışlarını değerlendirir... ...ve bazen ervahı habiseden yani habis ervahtan ruhlardan... Bazen cinden ve bazen de şeytandan istifade ederler. Kabalizm zahiren kötülüklerle mücadele metodu gibi gösterilse de aslında semboller yoluyla güç kazanma isteğine bağlı ve büyüye dayalı bir akımdır. Kaynağının İsrailoğullarına dayandığı ve Yahudilikle ortaya çıktığı söylense de aslında Kabala'nın Tevrat'la hiçbir alakası yoktur. Onun menşeini Eski Mısır'ın putperest anlayışına ve firavunların sihirbazlarını dayandırmak daha doğrudur. Putperest kavimlerin büyü ritüellerine de kullanan kabala sayesinde habis ruhlar, cinler ve şeytanlar... ...aldatılmış insanların etrafında meltemler estirirler, değişik esintilerle onları biraz rahatlatırlar... ...sıcak bir havada bağrı yanan insanı serinletiyormuş gibi... Onların yüreklerine de sahte bir serinlik serpebilirler. Fakat bu da nefsi emmarenin, şerir cinlerin ve şeytanların ayrı bir oyunudur. Tıpkı kahinlerin bir tane doğru söyleyip yüz tane yalanı yutturdukları, bir doğrunun ardına yüz tane kiz sakladıkları gibi kabala, yoga ve meditasyon benzeri uyuşturucu mahiyetli sistemler de ...belki geçici bir rahatlık sağlayabilirler ama... ...insan gönlünün ihtiyaçlarını karşılayamaz... ...ve katiyen onun ebedi taleplerine karşılık veremezler. Aksine bir süre sonra insanlarda kapanması zor... ...ve daha büyük boşluklar açar. Ruhi boşalmalara sebebiyet verir. İyileşmesi adeta imkansız yaralar hasıl ederler. Çünkü bunlar hak bir dine bağlı değildir. Evet... Mistisizm, Hermetizm, Manihizm, Zerdüştizm hatta Brahmanizm ve Yugizm gibi akımlar hak bir dine dayalı ruhi tecrübeler sonucunda değil bir kısım tarihi tecrübeler neticesinde ortaya konmuş yollardır. Bu açıdan ruhani zevkler, keşifler, bir manada veçtler, maverayı tabiatı okumalar dinin dışında da hasıl olabilir. Mesela büyücüler, kahinler ve para psikolojisinin değişik dallarıyla meşgul olan kimseler de sizin önünüze çok fevkalade eden şeyler koyabilirler. Onların ortaya koyduğu bu şeyler Allah'a yakınlığa, salih amellere ve ihlasa da dayanmaz. Dolayısıyla Allah'ın maiyetine, Cenab-ı Hakk'ın hıfs, riayet ve inayetine dayanmayan bu harikuladelikler katiyen bir kıymet ifade etmez çünkü bir şeyin kıymet ifade etmesi Allah'la münasebetine bağlıdır bunun altını kalın kalın çizgilerle çizerek ifade ediyorum tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler çünkü bir şeyin kıymet ifade etmesi Allah'la münasebetine bağlıdır eğer yaptığımız yaptığınız bir amelin bir hareketin, bir hizmetin, bir hayrın, bir ibadetin Allah'la münasebeti ne kadarsa kıymeti de o kadardır. Bir insanın Allah'la münasebeti ne kadarsa o insanın da kıymeti o kadardır. İşte Allah'la münasebeti en kavi olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselamdır ki insanların en kıymetlisi, eşrefi mahlukât, kainatın efendisi odur. Ve ondan sonra Allah'la irtibatın oranına göre insanların yüksekliği ve yüceliği de devam ede gelmiştir. Evet. Çok değerli bir insan mı olmak istiyorsunuz? Kendi kendinizi değerlendirmek mi istiyorsunuz? Allah'la irtibatınızı kaviileştirin. Günlük hayatımızda acaba Allah'la irtibatımız ne kadar nasıl? Ne ölçüde? Hangi seviyede? Bunu daima günlük hayatınıza bir kontrolüze edin. İşte insanın en kıymetli anı, en güzel anı, en değerli anı, vakti Allah'la münasebet içerisinde, Allah'la irtibat içerisinde olduğu andır ve anlardır. Ve maalesef, insanın en talihsiz belki ebedi alem adına da en pişman olacağı acınır hale geleceği anlarda Allah'la irtibatının kopuk olduğu anlardır. İşte bu noktadan zannediyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dualarında ne güzel demiş Allah'ım Göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa beni nefis ve şeytanla baş başa bırakma. Ya. Evet dolayısıyla zevk, vecd ve keramet türünden olan fevkaladeliklerde ilk aranması gereken husus bunlara hak dinin esaslarına dayanan bir yolla mı yoksa batıl bir kısım metotlarla mı ulaşıldığı meselesidir. Şayet bunlarla varılmak istenen nihai hedef gönül huzuru ise o huzura ulaşmanın yolu peygamberlerin izlerini takip etmektir. Şimdi kıymetli dinleyiciler, burada bir şeyi antiparantez arz etmek istiyorum. Kişilerin kerametleri, harikulade halleri sizi yanıltmasın. Ben fi tarihinde, çok büyük bir zat dediler falan şöyle filan böyle işte keramet sahibi falan filan ve biz 3-5 arkadaş o zatı ziyarete gittik yanına oturduk işte elini öptü arkadaşlar o arada biz bir iki soru soralım cevabını alalım Belki biraz da tabii nefis ve şeytan, hele şu soruları sorun da, adam nedir ne değildir, onu bir görün der gibi bir şeyler. Böyle bir mevzu sorduk adamcağıza, sonrasında içeriye bayanlar girdi, bayanlar adamın elini öptü, onun huzurunda bayanlardan işte bir şeyler istiyor, bayanlar getiriyor götürüyor, tabii ben şok oldum. Yani orada kendisini ziyarete gelen bayanlar elini öpüyorlar. Adam onlardan bir şey istiyor. Bayanlar giriyor çıkıyor falan filan. Ben tabii bir türlü bir mana veremedim. Tabii çok özür diliyorum. Sigara içen kardeşlerimiz de yanlış anlamasınlar. O arada bir de adam bir sigara yaktı. Bir de öfürmeye başladı. Şimdi bu noktadan bakın bizim Anadolu insanımız çok saf çok saf ve dine ve dine ait meseleler noktasında o kadar böyle saygı o kadar hüşyar o kadar ilgili ki din adına bir şey oldu mu insanlar her şeyini veresi geliyor tabi benim nazarımda bitti bu adam çünkü yani keramet ölçü değil kıymetli dinleyiciler en büyük keramet nedir biliyor musunuz en büyük keramet şudur. Eğer o insan ki haramlardan uzak, mekruhlardan uzak, hatta şüpheli şeylerden de uzak yaşıyorsa, sünneti, farzı, vacibi yerine getiriyorsa, kılık kırk yararcasına bir hayat yaşıyorsa, emri bil maruf neyi anil münker yapıyorsa ve bütün yaptıklarından dolayı da insanlardan maddi veya başka bir şey beklemiyorsa... Rabbim sadece senin rızan için diyorsa en büyük keramet budur. Siz öyle yapan insan gidin ayaklarının tabiri caizse bastığı yeri öpün. Yani bunu derken el ayak öpün manasında demiyorum. O işi yapanın kıymetini ifade etme sadedinde söylüyorum. Yoksa el ayak hükmek falan böyle bunlar bana çok değişik geliyor yani. Ama ölçü hayat, hayattaki yaşantı bu değilse Günde elli tane keramet gösterse o ölçü değil. Zaten büyük zatlar keramete velilerin hayız kanı diyorlar. Gerçek veli kerametini de ishar etmemeli, etmez. Bağışlayın nasıl bayanlar hani o hayız kanını göstermezler. İşte veli için de keramet odur deniliyor. Bu noktadan keramet ölçü değil kıymetli seyirciler. Ölçü nedir biliyor musunuz? Hayatımızda İslam hakim mi? Kur'an hakim mi? Hz Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselamın sünneti seniyyesi hakim mi? Takva züt üzere yaşamak hakim mi? Öyle diyor ya Hazreti Ömer Efendimiz Biz bazen diyor Bir şüpheli şeyi terk etmek için kırk helale yanaşmazlık diyor Şüpheli şeyi de terk edecek ölçü bu evet şayet bunlarla varılmak istenen nihai hedef gönül huzuru ise o huzura ulaşmanın yolu peygamberlerin izlerini takip etmektir bir dönemde peygamberlerle varılan hedefe daha sonraki devirlerde de ancak onların arkada bıraktığı işaret taşları takip edilerek varılabilir ayrıca zevk ve keşif ve keramet şeklindeki harikuladeliklerin bir kıymet ifade etmesinin en değerli yanı da onların bir istitraç olabileceği endişesiyle ve şu hislerle karşılanmasıdır ben bunlara değil sana talibim Allah'ım senden zevk de keramet de istemiyorum sana halisane teveccüh etmeyi diliyorum senden tek şey dileniyorum eğer ezvak ve keramatla başım dönecekse gözümü hiç açma İlla açacaksan gönlümü sadece sana karşı aç bana öyle bir iman ver ki bin tane şeytan bin ayrı vesveseyle gelse de hiç sarsılmayayım evet şeytanların vesveseleri karşısında sarsılmama haramlara ve helallere riayet etmeye ve günahlara karşı tetikte beklemeye bağlıdır iyi bir kul için esas olan zevk vecd ve keramet değil herhangi bir haram karşısında tir tir titreyerek bir ilahi emri yerine getirme hususunda da arzulu olarak yaşamak, kurluk vazifesini kusursuz yapmaya çalışmak ahlakın ve dini hayatın delinmesine sebebiyet verebilecek olan yasaklardan yılandan çıyandan kaçıyor gibi kaçmaktır. Evet zevk, vecd ve keramet peşine düşmemeli İmanı inkişaf ettirmenin ardında olmalı. İnsan önce iptidai, ham ve işlenmemiş bir imanla iman etmiş olur. Başlangıçtaki o iman kültür ortamına ve çevreye bağlı taklidi bir imandır. İşte kıymetli dinleyiciler, Risale-i Nurların bu özelliği bakın. Zaten Risale-i Nurlar kendi adına bir keramet ama Risale-i Nur'u okuyan insanların İman noktasında bakın iman noktasında ciddi bir inkişafa medar olduğu ilkokul mezunu bile olsa ilkokul mezunu olmayan birisi bile olsa ki aylar önce bir mekanda risaleleri çok iyi hıfzetmiş çok iyi bilen çok iyi okuyan çok iyi anlayan birisiyle yine bu Bölge insanının çok iyi tanıdığı yurt dışında olan bir profesör. Aynı mekanda beraber sohbet ediyorlar. Biz de oradayız. İnanın o profesör arkadaş, abimiz bazı meselelerde o risaleleri çok iyi bilen o abimize bazı şeyler soruyor. O o meseleyi anlatıyor. İşte onun için Üstad Hazretleri şu zamanda eserleri, anlayarak okuyan bir insan şu zamanın alimi olur diyor. Risale-i Nur'larda belki keşf-i keramat göremezsiniz. Belki böyle işte tasavvuf ehlinin zikir esnasındaki o cezbesini, o kendinden geçmesini göremezsiniz. Ama Risale-i Nur'larda hakikaten kalbin manevi ilimlerle Aklında maddi ilimlerle dolu dolu olup ikisinin pervaz ettiğini siz aynen yakın görür gibi olursunuz. Evet. Mesela siz dini bilen ona göre yaşamaya çalışan insanların arasında doğup büyümüş onlardaki inancı görüp Allah'a peygambere Kur'an'a inanmışsınız. İşte sadece böyle bir duyma ve görmeyle elde ettiğiniz iman taklidi, ham ve olgunlaşmamış bir imandır. O bir beyin fırtınası neticesinde kalbinizin heyecan ve helecanları sonucunda kendi içinizde kendi duygu, düşünce, teveccüh ve nazarlarınızla oluşturduğunuz bir inanç abidesi değildir. Şayet iman insanın afaki ve enfüsi tefekkürde bulunması... Ve aklı meaşını yani sadece yemek, içmek, evlenmek, helal haram demeden kazanmak ve eğlenmek gibi hep bedenin rahatını ve nefsin menfaatini düşünen akıl demek. Aklı meada yani ilim ve irfanla terbiye edilen, ebedi huzura kavuşabilmek için halini ıslah etmeyi düşünen ve dünya değil ahirete değer veren akıl manasında çevirmesi neticesinde kalpte Allah'ın yaptığı bir nur ise onda bir fikir işçiliği de bulunmalı. İnsan kendi iman sarayının fikir mimarı olmalıdır. O işin planını hazırlamalı ama işi ben yapıyorum dememeli. Halbuki sizi de yaptığınız şeyler de yaratan yüce Allah'tır. Saffat suresi 96. ayetin mealindeki mealin fehvasınca iman ışığını yakma ve sarayı inşa etme işini Allah ve Allah'a vermelidir. Şu kadar var ki insanın benim imanım diyebilmesi için onda kendi eserinin de olması ve bir yönüyle irade ve şartı ı adi planında kendine ait bir cehet ve gayretin de bulunması lazımdır. Evet kıymetli dinleyiciler tabi mevzu gittikçe açılıyor ve birazdan seviye olarak farklı bir seviyeye ait olduğundan dolayı İnşallah kısa bir ara vereceğiz ama bu mevzunun tamamını dinlediğiniz zaman sohbetimizin birinci bölümünde anlatılan meselelere daha iyi anlamış olursunuz. Çünkü e, hani başlangıç, orta ve bitiş meselesi var ya bu meselenin yavaş yavaş orta kısmına gelmiş bulunuyoruz ve sonuç kısmıyla zannediyorum hepiniz... Hayret ifadelerinde bulunacaksınız Belki birilerimiz dudaklarını ısıracak Ama öyle veya böyle Hakikaten bu mesele bizim bilmemiz, öğrenmemiz Hayatımızda da bunu yaşamamız gereken bir mesele olduğundan dolayı Belki 3-5 dakika da olsa ikinci bölümde Biraz zamanımızı uzatmış olacağız ama Fakat mevzunun ehemmiyetine binaen zannederim Sizde hakikaten değermiş diyeceksiniz Şimdi kısa bir ara verip inşallah Sohbetimizin ikinci bölümünde yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz. Kah kah hala Dorulmuş durur mızraklar Yüreğimi sökecekler Ne? kıymetli dinleyiciler sohbetimize devam ediyoruz inşallah insan iman esaslarını ilk kabul ve ikrarından sonra iman hakikatlerini inkişaf ettirme gayretlerine girmelidir çocuklar için haftasına ayına ve yaşına uygun yiyecekler ayarlandığı gibi insanların her birinin kendi durumuna göre imani ve fikri inkişafını temin edebilecek bilgilerle donunmaya çalışması gerekir. Akıl, kalp, his, şuur, irade ve hatta zihinde herhangi bir boşluk bırakmayacak şekilde sürekli bir donanın peşinde olması iktiza eder. Beden ve cismaniyet yönüyle Devamlı terakki eden ve gelişen insanın kalbi ve ruhi hayatı itibariyle de sürekli bir inkişaf içinde olması lazımdır. Salih bir kul gözünü daima ufuk ötesine dikmeli, daha öteleri düşünmeli ama yüzünü de hep yerde tutmalıdır. Yani fevkalade mahviyet ile harikulade âli himmeti cem etmeli... Ve öyle âli himmet olmalıdır ki ben kalbimi seslendirir, gönlümü konuşturursam elimi uzattığım zaman cenneti bile çekip alabilirim. Allah'ın izniyle diyebilmeli ve buna inanmalıdır. Fakat ben mikroptan daha zavallı bir mahlukum. Bana bu teveccüh ve ihsanlar nedendir onu da bilmiyorum diyerek başını yere koyup ağlayacak kadar da fevkalade bir mahfiyet... Ve hacalet ruhu taşımalıdır. İşte bu bir müminin karakteristik tavrıdır. Abdülkadir Geylani, şah Nakşibendi, İmam-ı Rabbani, Hace-i Ahrar, Ebul Hasan el-Harakani gibi hak dostları arasında çok erken ve genç yaşında inkişaf eden büyükler de vardır. Mesela Ebul Hasan el-Harakani Hazretleri daha doğmadan Hz. Beyazidi Bestami onu müjdelemiş, Harakan'dan büyük bir veli çıkacağını tam bir asır önceden haber vermiş ve hatta oradan geçerken burada bir nur görüyorum, sırtımı dayayacağım bir amudi nurani görüyorum diyerek Ebul Hasan Hazretlerinin evini işaret etmiştir. Ebul Hasan el-Harakani Hazretleri Beyazidi Bestami'nin manevi bir işareti üzerine Kur'an okumaya başlamış, ona medyuniyetini ifade ve onun ruhaniyetinden istifade düşüncesiyle her gün 10 kilometrelik bir mesafe yürüyerek sabah namazlarını manevi şeyhinin türbesinde kılmıştır. İşte Ebul Hasan hazretleri gibi bazı insanlar çok erken dönemde bir mevhibe ilahiye ilahiyeye masal olabilir özel lütuflarla serfiraz kılınabilirler. Fakat hüküm proje ve planlar ekstra lütuflara sürpriz ihsanlara ve harikuladeliklere bina edilmez biz esbab dairesi içinde bulunduğumuzdan dolayı plan ve stratejilerimizi de sebeplere göre yapmak zorundayız Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin tavır ve davranışları bu konuda da en güzel örnektir onun kadar Allah'a güvenen ve Cenab-ı Hakk'a itimat eden başka bir insan yaratılmamıştır. Onun içini dökerek Allah'tan istediği bir şeyin gerçekleşmemesi söz konusu değildir. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin her istediğini kabul etmiş ve ona çok hususi lütuflarda bulunmuştur. Bununla beraber insanlığın iftihar tablosu, plan ve projelerini harikuladeliklere bina etmemiş... Sadece kavli dualarla yetinmemiş ve her meselede sebepleri de gözeterek gereken esbabı yerine getirmiştir. Mesela Bedir Savaşı'na çıkarken dua ederiz Allah bizi muzaffer kılar demekle iktifa etmemiş, şart-ı adi planında zafere götüren vesileleri de hazırlamıştır. Askerlerini çok stratejik noktalara yerleştirmiş, su kuyularını kapattırmış, Açık bıraktığı tek kuyunun başına muhafızlar koymuş ve sebeplere riayetin hakkını da vermiştir. Bunun akabinde de ilahi nusret ekstradan bir lütuf olarak gelmiştir. Bir sahabi efendimiz diyor ki savaş sırasında bütün afakı birdenbire ilerle hayzum ilerle hayzum şeklinde lahuti bir sada ve bir kamçı sesi doldurdu. Resul-i Ekrem buyurdular ki Hayzum Cibril'in atıdır. Kamçıyı vuran da o idi. Hazreti Cibril o gün başına Zübeyir bin Avvam'ın sarığı cinsinden sarı bir sarık sarmış, sağa sola koşturmuştur. Evet Allah Celle Celaluhu Habibi'nin melekleriyle teyit etmiş, onu hiçbir zaman terk etmediği gibi o gün de yalnız başına bırakmamıştır. İslam tarihinde harikulade eden inayete mazhar olunan Yüzlerce misal vardır. Onlardan biri de Çanakkale'de şihadet şerbetine koşan koşan Osmanlı erlerine nasip olmuştur. Hazreti Azizü Kahar zalimlerin hesaplarını alt üst etmiş, müminleri ilahi riayet ve kilaetiyle muzaffer eylemiştir Çanakkale'de İngiliz orduları kumandanı Hamilton'un sizin ordularınız içinde beyaz atlı ve sarıklı insanlar savaşıyordu dediği çokları tarafından bilinen gerçektir. Evet, Bedir'de olduğu gibi daha sonra da Cenabı Allah mümin kullarına yardım için melaike-i kiramı yeryüzüne indirmiş, muazzaf melekler yani vazifeli melekler başlarında sarıklarla etrafa dehşet saçmış ve düşmanların kalbine korku salmıştır. Ne var ki Allah Resulü aleyhi ekmelü teha'ya plan ve projelerini asla harikulade şeylere bağlamadığı gibi ve katiyen esbapta kusur etmemelidir. Evet onun ümmeti de fevkaladelikleri proje dışı tutmalı ve katiyen esbapta kusur etmemelidir. İşte hakiki imanı inkişaf ettirme mevzuunda yapılması gerekli olan şeyler ve o hususta hedefe götürücü sebepler nelerse onların da yerine getirilmesi şarttır. Öncelikle fikri beslenme adına afaki ve enfüsü tefekkürde bulunma. Evet şimdi bunun izahatını söylüyor kıymetli dinleyiciler. Hakiki imanı inkişaf ettirme mevzuunda yapılması gereken olan şeyler ve o hususta hedefe götürücü sebepler nelerse onların da yerine getirilmesi şarttır. İşte bu sebeplerden bazılarını ifade ediyor. Öncelikle fikri beslenme adına afaki ve enfüsü tefekkürde bulunma, idrak, idrak ufkuna uygun bazı şeyler mütala etme, kainat kitabını iyi okuyup değerlendirme ve donanımlı bir mümin olabilmek için ciddi cehdu gayret ortaya koyma çok önemlidir. Aynı zamanda nefis teskiyesi kalp tasfiyesi ve ruh terbiyesi peşine düşme, evrad eskarda kusur etmeme, geceleri ihyada gevşek davranmama ve Cenab-ı Hakk'a teveccühte sürekli olma gibi hususlar, imanda vizu ve inkişafa götüren mühim vesilelerdir. Evet, bu mevzudaki bir cehd ve gayret, hazret Üstad'ın İmam-ı Rabbani Hazretlerinden naklettiği söze binaen, binlerce zevk, vecd ve kerametten üstündür. Binlerce zevk, vecht ve keramete masar olarak Allah'ın huzuruna gitmektense zat-ı uluhiyetle alakalı imani bir meselenin daha gönülde inkişaf etmesi ve imanın bir derece daha kuvvetlenmesi tercih edilmelidir. Onlar Cenabı Allah'ın insandan istediği şeyler değildir. Kuldan istenen şey aksine ihtimal vermeyecek şekilde ve riyazi kat'iyetin kat kat üstünde bir imandır. Son cümle bana nakşi tarikatında pir sayılan ve o Kasım bin Muhammed pek güzeldir, inayat keremi lem yezeldir diye zikredilen Kasım bin Muhammed'i hatırlattı. O çok ciddi ve gözü yaşlı bir insan olmasına rağmen zatı ı vacibül vücudun varlığı hakkında şüphe ve tereddüt ishal eden birini görünce kahkaha atarcasına güler. Allah Allah! şu ahmak adama bakın zat-ı uluhiyet hakkında şüphe ediyor dermiş belki o türlü reybilerin haline ağlanması gerekir ama o büyük zat öyle inanmış ki o hususta şüphe etmeyi ancak ahmaklara yakıştırabildiğini ifade etmek için kendi vakar sınırlarını zorlar ve adeta kahkahayla gülermiş İşte öyle inanmak lazım ayrıca insan İmanını marifete çevirme gayreti içinde olmalı. İnanmayı tabiatına mal etmelidir. Eğer iman tabiatınızın bir derinliği haline gelmişse, onunla cennete gidebilirsiniz. Şimdi burayı böyle bir açmam iktiza ediyor kıymetli dinleyiciler. Sizde bazı refleksler vardır mesela. Diyelim ki karşı taraftan, Size birisi bir taş attı veya bir cisim attı. Refleks halinde gayri ihtiyara hemen ne yaparsınız? Eğilirsiniz. Bunu bir tarafa koyun. Sonrasında sabah yemek yemediniz hemen karnınız açılır. Öğlen akşam yine hakeze. Niçin? Çünkü sizin tabiatınız ona alışmış. İşte diyor insan imanını marifete çevirme gayreti içinde olmalı inanmayı tabiata haline getirmeli mal etmeli eğer iman tabiatınızın bir derinliği haline gelmişse onunla cennete gidebilirsiniz zevki ruhani'den nasibiniz çok az olsa da şevk ve iştiyakınız eksik kalsa da iman içinizde oturaklaşmışsa yine cuma yamaçlarına ulaşabilirsiniz önemli olan Allah'la irtibatınızdır eğer Onsuz edemiyorsanız Onu andığınız zaman burnunuzun kemikleri sızlıyorsa Aman sensiz bir anın bile geçmesin diyebiliyor Ve onsuz dakikalarınızı cansız, bereketsiz görüyorsanız Başkaları gibi ağlayıp sızlayamasanız içinizi dökemeseniz Şevkü iştiyak yaşayamasanız Keşif ve keramete masar olamasanız da asıl elde edilmesi gerekeni yakalamışsınız demektir. Hatta geceleri kalkıp anlınızı yere koysanız, saatlerce bir üns esintisi bekleyip dursanız, bir mevhibe ilahiye arasanız, açılma ve doya doya içinizi dökme isteğiyle çırpınsanız, fakat o size aradığınızı vermese ve hiçbir şeyi hissedemeseniz, ...yine de o seccadede bulmanız gerekeni bulmuş sayılırsınız. Vermek ya da vermemek... ...O'nun muradı sübhanesine bağlıdır. Ve en büyük ihsan ilahi... ...ihsan ve ikramını hissettirmemektir. Size düşen meseleyi bu şekilde değerlendirmek... ...ve zevk ya da vecde değil... ...O'nunla irtibatınızın kuvvetine bakmaktır. Evet, zevk ve vecleri tatmadan... Keşif ve kerametlere masar olmadan yaşayıp ölmesine rağmen cennete giden çoktur ama imansız cennete giren hiç yoktur. İşte burayı bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Zevk ve vecdleri tatmadan keşif ve kerametlere masar olmadan yaşayıp ölmesine rağmen cennete giden çoktur ama imansız cennete giren hiç yoktur. Bu ifadelerimden dolayı ruhani zevkleri ve kerametleri hor görüp hafife aldığım zannedilmesin. Şimdi ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bazı dinleyicilerimiz veya bazı arkadaşlarımız veya bazı Müslümanımız ben işte gece kalkıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ama bir türlü o elde etmek istediğimi elde edemiyorum. İşte şöyle oluyorum böyle oluyorum falan filan sohbetin içinde bir ifade geçti dikkat ederseniz. Bence onu çok iyi anlamalı. Çok iyi böyle değerlendirmeli. Hatırlarsınız şöyle demişti. Geceleri kalkıp anlınızı yere koysanız, saatlerce bir üns esintisi bekleyip dursanız, bir mevhibe-i ilahiyi aras arasanız, açılma ve doya doya içinizi dökme isteğiyle çırpınsanız, fakat o size aradığınızı vermese, ve hiçbir şey hissedemeseniz yine de o seccadede bulmanız gerekeni bulmuş sayılırsınız. Vermek ya da vermemek onun muradı sübhanesine bağlıdır. İşte burayı ifade etmek istiyorum. En büyük ihsani ilahi, Allah'ın ihsanı, ihsan ve ikramını hissettirmemektir. Yani sen birkaç keramete veya harikola deliklere veya bir özel durumlara mazhar olmuşsundur. Onunla kendi kendini ya işte ben artık Ermiye başladın falan gibi. Düşünmen senin adına iyilik değil. Ama sen ne kadar böyle Allah'a yaklaşmışsın ki. Ne kadar yaklaşmışsın ki. Fakat sen o kadar yaklaşmışsın. Esved bin Yezidin Nakhayi Hazretleri gibi. Hani hatırlarsınız. O geceleri sabahlara kadar namaz kılan. Ve komşusunun kızı tarafından. Damın üstünde direk gibi sütün gibi görülen bir insandı ama. Ömrünün sonunda. Hıçkırıklarla ağlayan bir an yaşıyordu. Arkadaşları sorar ona niçin ağlıyorsun derler Esved'e. O der ki imanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim ondan korkuyorum. İşte ağlamam ondandır der. Bakın şimdi. Ve bu Esved bin Yazid'in Nehai Hazretleri radıyallahu anh vefatından sonra bir arkadaşı tarafından rüyada görülür. Ve arkadaşı ona sorar. Esved der. Allah sana nasıl muamele etti? O rüyada, o soruyu soran arkadaşının şu cevabı verir. Peygamberlikle aramda, dört parmak mesafe kalmıştır. Allah'a çok yakın olacaksınız ama, Allah'a çok uzakmış gibi, cihet, gayret, ibadet taat içerisinde olacaksınız. Demek ki, yani ben bu kadar yapıyorum, ediyorum ama, benden olmuyor. Demek ki ben, Artık kalbim pis, ben, ben olmayacağım filan. Öyle bir ümitsizliğe girmemek lazım. Yapılan işlerin, yani orada en büyük ihsan ilahi, sohbetin başında da ifade ettim, en büyük keramet Allah kapısından ayrılmamak. En büyük keramet Allah kapısında devam et. Böyle bir şey olsun yani. İnsanın en büyük kerameti, Allah kapısından ayrılmama cehdi gayreti. Eğer Allah kapısından ayrılmıyorsanız en büyük keramete sahipsiniz. Başka keramete üzüm yok ki. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Diyelim ki şu ülkede siz cumhurbaşkanı yapmışlar. Siz diyorsunuz ki ben bir dairede genel müdür olabilir miyim? Yahu sana cumhurbaşkanlığı verilmiş. Ne istiyorsun daha? Yani en büyük keramet hak kapısından ayrılmamak. Onun kapısında azat kabul etmez edilmez bir kul olmak en büyük keramet bu e en büyük keramet verilmişse onun sonrasındaki başka kerametleri arama akıl iktiza eder mi evet bu ifadelerimden dolayı ruhani zevkleri ve kerametleri hor görüp hafife aldığım zannedilmesin onların da bir yeri vardır ehlullah'tan binlerce insan o türlü harikuladeliklere masar olmuş ve eserlerinde o mevzulara da yer vermişlerdir. Anlatmak istediğim husus onlara katıyen gönül bağlanmaması ve asıl maksat gibi bakılmamasıdır. Şimdi tabii burada bir şeye arz etmeden geçemeyeceğim. Geçen Samanyolu TV'de Büyük Buluşma diye biliyorsunuz bir program var. Tabii vaktimiz olmuyor ama olduğu müddetçe seyretmeye çalışıyorum. Orada bir ci gibi bir bayanın bu tabi bizim Anadolu ailesinin Anadolu kadınının bir gerçeğini de ortaya koyuyor. Bu İstanbul'da da olsa İzmir'de de olsa fark yok. Kadınlarımız çok saf çok samimi hele hele dine karşı da böyle bu kadar teslimiyet içerisinde. O da zannediyorum Allah'ın onlara vermiş olduğu ayrı bir şey ama bu saflık bu samimilik cahilliğe bütünleşmemeli. Yani insan işte orada birazcık okusa yaşadığı hadiseleri değerlendirmeye gücü yetebilir. Kadınlar ilk girişte duruyorlar. İşte o bir cinci veya büyücü kadın hesaba çekiliyor. Onu resmetmiş o büyük buluşmada. Tabi aşağıya bir gizli mikrofon konmuş. Kadına soru soruyor o büyücünün adamı, elemanı diyelim. O ne söylüyorsa yukarıda da o kadın onu duyuyor. Sonrasında kadın yukarı çıkıyor o büyücünün veya işte o hanımın yanına. Sen şöylesin işte senin beyinle böyle bir problem var. İşte senin çocuğunda böyle bir sıkıntı var. İşte senin çocuğun olmuyor falan. Tabi yukarı çıkanda, ay bu kadın her şeyi bildi falan filan bakın şimdi. Sonrasında işte belki seyredenleriniz de vardır. Maalesef bir ee, çocuğu olmuyor diye giden halbuki o ailenin reisi de gidilmemesini o kadının böyle ehli sünnet birisi olmadığını, Kur'an'a göre bir hayat yaşamadığını söylemesine rağmen anne ve gelin gidiyorlar. Sonrasında o kadının elemanı ona bir ilaç veriyor. O da o yeni böyle hamile olmuş o gelinin karnındaki çocuğun ölmesine sebep oluyor. Şimdi bu noktadan bakın. Birileri sizin kalbinizi bile okusa kıymetli dinleyiciler. Siz gittiniz sizin hayat seren camenizi saysa o size ölçü olmamalı. Altını çiziyorum bunun. Biri sizin kalbinizi okusa sizin hayat seren camenizi kalbinizdeki kafanızdaki her şeyi sayıp dökse o size ölçü olmamalı. Ölçü ne olmalı? Bakacaksınız o insanın hayatına. Hayatı nasıl bir hayat? farzlara, vaciplere, sünnetlere, nafilelere dikkat ediyor mu? Haramlara, günahlara hassasiyet noktasında yaşıyor mu? Yapmış olduğu işleri sadece Allah için mi yapıyor? Yoksa kafasında başka bir şey mi var? Sonrasında biraz da hani efendimiz buyuruyor ya müminin ferasetinden korkunuz diye. Ya o mümin ferasetli olmanı şöyle baktığı zaman anlar kardeşim ya. Baktığınız zaman anlamasın, anlamalısınız onu. Ama dedim ya nasıl ki şimdi o halterciler antrenman yapa yapa yapa yapa yapa yapa ne oluyor bu sefer o en büyük ağırlıkları kaldırmaya başlıyor. İşte biz Kur'an'ı okusak, hadis-i şerifleri okusak, tefsirleri okusak, risale-i nurları okusak ve bunu da amellerimizle bütünleştirsek Allah'ın beş vakit farz namazı yetmez bana Allah'ım. Buna bir de kuşluk eklemeliyim Allah'ım. Kuşluk namazı, duha namazı. Allah'ım bir de bu akşam namazı Sabahtan akşama kadar bana bir gün verdin. Beni akşama yetiştirdin, erdirdin. Bunun şükrü beş vakit mi, beş rekat mı olmalı? Ben buna bir de evabin ekliyorum Allah'ım. Sonrasında, tabii bunu derken de daima if ifa edemediğim için utanarak söylüyorum. Geceleri Allah'ım ben akşamdan sabaha kadar gaflet içerisinde mi uyumalıyım? Gece kalkıp. Sevgilisine giden bir aşıkın maşukuyla buluşması gibi Rabbim seninle bu kadar ayrı uzun kalamam gayrı deyip onun huzurunda olmalı. İşte bu ibadetleri de siz o önceki saydığım şeylerle birleştirirseniz inanın baktığınız zaman karşı nedir anlamaya başlarsınız. Ölçü bu. Eğer bu varsa tamam biz o insanlarla beraber oturup kalkalım. Ama bu yoksa. Şimdi... Bu yoksa derken bakıyorsunuz bir tarafta Üstad Hazretleri de soruyorlar ona hiç evlenmeyi düşünmüyor musun? Üstad Hazretleri diyor ki milletimin imanının kurtarılması meselesi bana evlenmeyi düşünmeyi bile düşündürtmedi diyor. Bunun altını çiziyorum. Çok muhterem çok kıymetli dinleyiciler. Üstad hazretlerine diyorlar ki efendim evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Neslimin milletimin imanının kurtarılması meselesi bana evlenmeyi düşünmeyi bile düşündürtmedi diyor. Demek ki imanın kurtarılması meselesi vesile olma meselesi nasıl onu böyle dolmuş doldurmuş nasıl sarmış ki? Başka bir şeyi düşünecek ne vakti ne de hali müsait değil. Sonrasında... Üstadın talebelerinden birisi öyle diyor. Yine evlenmeyle ilgili ama üstad diyor yatağına hiç yalnız yatmadı ki diyor. Ama üstad devamlı yatağına davasıyla yattı diyor. Hep davasıyla yattı, davasıyla kalktı. Onun için yatağında hep davası olduğundan dolayı o yatakta başkalarını arama ne eksikliğini ne de ihtiyacını hissetti diyor. Hani Van'da o kalmış olduğu yerden Aşağı düşerken Belki o Medreseyi görenleriniz vardır Van kalesinde Öyle enteresan bir yer ki Yukarıdan bir çıkıntı kayalık Aşağısı içeri çekik vaziyette Normalde düşen bir insan Aşağıyı boylaması lazım Ama o ayağı kayıp da Düşünce Herkes Allah diye bağırır değil mi Veya yandım anam diye bağırır Ama üstad o düşme esnasında davam diyor. Nasıl davasıyla bütünleşmiş Allah'ım? İşte onun o bütünleşmesi, davasıyla o bütünleşmesi, o derdi şu anda dünyada binlerce gencin Risale-i Nurlar vasıtasıyla imanına vesile kılıyor. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve bir ifadede Abdülkadir Geylani Hazretleri manevi bir elle Üstad Hazretlerini düşerken, Alıp mağaranın içerisine çekiveriyor. Evet. Tabi bir anda kaydık gittik başka yerlere. Onun için ölçü bize insanın hayatı yaşamı olmalı kıymetli dinleyiciler. Evet. Fakat insan katiyen bunlara talip olmamalı. Bunlar için elini kaldırıp dua etmemeli. Şayet kendi ihtiyarı haricinde. Öyle fevkalade şeylerle karşılaşırsa o zaman da bir imtihanla karşı karşıya olduğunu düşünmeli, onlardan dolayı asla caka yapmamalı, kendi nefsine pay çıkarmamalı, onları kendisine bahşedilmiş birer varidat gibi göstermemelidir. Bir insanın zevk, vecd ve keramet gibi şeyleri bir üstünlük vesilesi sayması ve kendi faziletine terettüp eden birer lütuf şeklinde kabul etmesi vesile-i haybettir. Hüsrandır ve aldanmışlıktır. Kulluğu Allah'a bağlama gibi Ali ve çok semereli bir şeyi Cenab-ı Hak'tan gelecek tecelli dalga boyundaki çok küçük çerezlere feda etmek demektir. Çerezlerle oyalanıp o çerezleri dağıtan cevvad Kerim'i görmeme demektir. Oysa sadece Allah istenmeli yalnızca onun rızası arzulanmalıdır. Hatta insan bazı harikulade ihsanlara masar olduğu zaman Ahirete ait nimetler dünyada fani bir surette verildiğinden dolayı üzüntü duymalıdır. Bundan dolayı kamilen kalbini Allah'a vermiş insanlar keşf ve kerametler karşısında Ya Rabbi ben ne kusur ettim ki bana dünyada böyle fevkalade eden şeyler veriyorsun diyerek teessürlerini ifade etmişlerdir. Aslı münakaşaya açık olsa da anlatmak istediğinden ibret alınabilecek bir menkıbe de denilir ki bir hak dostu Ekim mevsimi geldiğinde bir talebesini çağırıp ona bir miktar tohum verir. Ve bunu al hem kendi tarlana hem de benimkine tohum saç diyor. Talebe üstadının emrini yerine getiriyor ve iki tarlayı da ekiyor. Hasat zamanı gelince gidip bakıyor ki efendisinin tarlasında hiç buğday çıkmamış. Tohumların hepsi çürümüş veya serçeler, sığırcıklar taneleri kapmış götürmüş. Fakat kendi tarlası öyle boy atmış ki belki bir tane yedi başak vermiş. Talebe hak dostunun yanına gelince işin hakikatini söylemeye cesaret edemiyor, hayır mülahazasıyla ve üstadını memnun etme niyetiyle yalan söylüyor. Aslında birini memnun etmek için de olsa yalan söylemek doğru değildir. Yalandan fevkalade kaçınmak ve insanı cennete koymak için bile Yalan söylememek lazımdır. Altını bir daha çiziyorum bunun. Aslında birini memnun etmek için olsa bile yalan söylemek doğru değildir. Yalandan fevkalade kaçınmak ve insanı cennete koymak için bile yalan söylememek lazımdır. Üç yerde yalanın tecviz edildiğine dair bir rivayet vardır. Fakat Hazreti Üstad'ın Çağın müftüsü olarak bu konuda verdiği fetvayı esas almak ve zaman yalanı nesketmiştir demek daha doğrudur. Üstad hazretleri maslahat dahi yalan söylemeye illet edilmez der. olamazdır. olamaz der. Maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü yalanın muayyen bir haddi yoktur. O su istimala müsait bir bataklıktır. Hükmü fetva ona bina edilmezdir. Evet müminin her söylediği doğru olmalı. Eğer sözü zarar getirecekse sükut etmeli ama asla yalana girmemeli. İşin doğrusu budur ama o talebe maslahat ve zaruret için bazı alimlerin verdiği muhakkat fetvayı yanlış yerde kullanıyor. Ve hocasına efendim maşallah sizin tarla bire yüz vermiş diğer tarlalarda ise hiçbir şey bitmemiş diyor. Efendi bu haberi duyar duymaz kalkıyor. Hemen başını yere koyuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Ya Rab diyor ben sadece seni istiyordum. Ahiret meyvelerini burada yiyip bitirmeyi arzu etmiyordum. Ne yaptım ve ne günah işledim ki sadece benim tarlamda ürün halk ederek sayimin semeresini dünyada veriyorsun. Sonra da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi sahabi efendilerimizin dünya nimetleri karşısında okuyup ağladıkları... Ahkaf suresi 20. ayetin okuyup iç çekiyor. Mealen o ayetin meali şöyle. Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Üstadının çok ızdırap duyduğunu görünce talebe hemen dize geliyor. Efendi hazretleri diyor. Ben sizi üzmemek için hilafı vaki beyanda bulundum, yalan beyanda bulundum. Hiçbir şey bitirmeyen tarla sizinki, başak salan da benimki idi diyor. Hak dostu anında ellerini açıyor ve elhamdülillah ya Rabbi diye hamd ediyor. Bu sözlerimin manası da tarlalarınızın başak salmasın. Tarlalarınız başak salmasın. işleriniz hiç tutmasın. Her şeyiniz ters gitsin. Sayınız heba olsun demek değildir. Ben Allah rızası hesabına yapılan işler için dünyada karşılık beklememek ve dünyevi mükafat istememek gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hele halis ubudiyetlerde yani temeli tamamen taabudiliğe bağlı amellerde Allah korusun dünyaya ait küçük bir istek aklınızdan geçiyorsa şu namazımı kılarken şöyle bir huzur duyayım zevkü şekle coşayım diyorsanız ve bir de onun ötesinde şirk sayılan başkaları da Huzur nasıl olurmuş bir görsünler. Nasıl secde edilirmiş benden öylesinler şeklinde düşüncelere giriyorsanız, Kabe'nin etrafında dönerken, lat'a menata temanna çekiyorsunuz demektir. Bu çok hassas bir konudur. Allah'a kulluk ve namaz, Allah'tan gayrı her şeyden kalbin ferahını, masivanın gönülden atılmasını gerektirir. Şayet kalbinizde masivaya yer varsa, Başka şeyler orada civciv yapıyorsa ve siz şöyle böyle onlarla meşgul oluyorsanız mihrabın dışında başka bir yöne dönüyorsunuz demektir. Evet elhasıl diyor sonunda da bu açıdan asla keşif, keramet, haz ve zevk avcısı olmamalı. Onlara karşı ciddi bir tavır almalısınız. Fevkalade bazı şeyler sırlar dünyasından sizin kapınızın önüne dökülünce de şöyle demelisiniz. Rabbim bunu ben talep etmemiştim ama sen gönderdin. Acaba benim kestiremediğim bir hikmetin mi var? Yoksa yürüdüğüm yol ve hizmet anlayışım hakkında başkalarının suizanları ve şüpheleri vardı da onları izale etmek için miydi bu fevkalade ihsanlar? Benim bir tereddütüm yoktu ya Rabbi. Ne senin varlığın hakkında, ne gönderdiğin peygamber hakkında, ne de bizim için seçip bağlanmamızı istediğin din hakkında... Ne bir desteğe ne de bir diriye ihtiyacım var. Ben sana sadece sana muhtacım. Sen benim olduktan sonra ben sarsılmadan ayakta duracağıma inanıyorum. Ama bunu gönderdin. Bilemiyorum ihtimal birinin bir avansa ve takviyeye ihtiyacı vardı da onun için gönderdin. Eğer bu bir istidraçsa ondan sana sığınırım. Benim vefasızlığıma ve zaaflarıma bina bunu gönderdinse senden onu istemiyorum beni vefalı kılmanı sadıklar arasına katmanı dileniyorum içimi vefa ve sadakatla doldur Allah'ım bin cefa görsem de senden ayrılmama azmi ve kararlılığı içinde bulunayım evet kulluk bu duygularla dolu olmaktır kulluk Allah'ın kapısında ortaya konan bu samimiyettir o imana müteallik bir meselenin vuzuh ve inkişafını dünyada her şeye tercih etmektir Allah'tan onun rızasından başka bir şey talep etmeyin. Daha önce değişik vesilelerle ifade ettiğim bir duygumu tekrarlamak istiyorum diyor büyüğümüz. Şahı Geylani gelse başımı ayağının altına koyarım. Annemi, babamı sırtımda gezdirememenin ızdırabını yaşayan ben onu ömür boyu sırtımda taşırım. Fakat bana dense ki sen şu halinden sıyrılıp gafz azamlıkla serfiraz edileceksin. Size yeminle teminat veririm istemem ben onu Çünkü ben halimden memnunum Gözü hiçbir şeye açık olmayan Hiçbir zevk keşif ve keramet bilmeyen Harikuladelikler peşine düşmeyen Ama kıldığı namaza ve tuttuğu oruca karşılık Dünyada hiçbir beklentiye de girmeyen bir kul olarak yaşamak isterim Yapmaya çalıştığım kulluğa bedel olarak Cennete bile razı olmam Onu Allah kendi lütfuyla verirse verir ama ben sadece onu isterim. Bu halimi Hasan Şazeliliğe, Ahmet Rufailiye, Şahı Nakşibendiliğe tercih ederim. Haşa onları hafife aldığımızı zannetmeyin. Ben dualarımda onları şefaatçi yapıyorum diyor büyüğümüz. Her gün isimlerini sayıyor ve Allah'ım beni onların şefaatine mazhar diyorum. Onların nasıl yüce kâhmetler olduğunun ve kendi içtiğimin, sığlığımın da farkındayım. Fakat Rabbim varken ve o benim için şu andaki halimi takdir buyurmuşken başka bir konum aramayı ve başka bir hali talep etmeyi de kulluk anlayışımla teclif edemiyorum. Onun bana takdir buyurduğu ölçüler içerisinde kendi kemalat arşıma yürümem gerektiğini düşünüyor ve halime razı olmamayı başka beklentilere girmeyi nankörlük sayıyorum ve bu sözler benim gönlümün sesidir, içimi söylüyorum, hem bir ayağımın kabirde olduğunu bilerek ve Allah'ın şahitliğine inanarak söylüyorum, diyor büyüğümüz. Evet, yanlış tercihte bulunmamalı, Allah'ı tercih etmeli ve kalbinizi masivadan boşaltmalısınız. Eğer düz, sıradan, basit bir insan olduğunuza kendinizi inandırabilirseniz, aynaya baktığınız zaman Allah Allah, Tabiatım icabı ben merkup olmayı yani başlayayım merkep olmayı beklerdim ama nasıl olmuş da insan şeklinde yaratılmışım diyebilir ve nefsinize bunu kabul ettirebilirsiniz. Ettirebilirseniz iyi bir çizgide yürüyorsunuz demektir. Dua edin Allah'a size o ufku nasip etsin. Bunun aksi bala pervezane iddiadır ve müddeyi bugün olmasa yarın Allah tarafından konduğu zirveden baş aşağı düşecektir hem de çıktığı zirvenin yüksekliği nispetinde derin bir kuyuya düşecektir. Allah bizi öyle bir düşüşten muhafaza eylesin. Allah bize ikram ettiği ihsanları farkında olmayan kullarından eylesin. Allah bizi yapmış olduğu amellerde, işlemiş olduğu hizmetlerde, ifa etmiş olduğu vazifelerde sadece ve sadece onun rızasını arayan, onun rızasından başka hiçbir şeyi gözlemeyen, gözetlemeyen, beklemeyen kullarından eylesin. Vakti biraz açtımsa hakkınızı helal edin. Mevzunun ehemmiyetine binaen hakikaten mevzuyu bölmek istemedim. Bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ve o dualarınızın da Rabbim katında kabul edilen dualarla beraber kabul edilmesini niyaz ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.